İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları 1'inin hazırlayıp sunduğu Söz Küçüğün Çocuk Hakları programına hoş geldiniz. Ben Beren Kayalı, bu hafta Emrah Kırımsoy ve Zeynep Kılıç ile birlikte sizlerleyiz. Gündem Çocuk Derneği Yönetim Kurulu üyesi Emrah Kırımsoy bugün bizlerle birlikte. Ve ben direkt sorulara geçmek istiyorum. Bize Gündem Çocuk Derneği'nin çalışmalarından bahsedebilir misiniz? Tabii ki de. Ee, gündem Çocuk... Derneği aslında bir e, kısaltma derneğin uzun ismi Gündem Çocuk Çocuk Haklarını Tanıtma, Yaygınlaştırma, Uygulama ve Uygulamaları izleme Derneği. Biraz uzun olduğu için böyle e, kısa Gündem Çocuk olarak söylüyoruz. E, çocuk haklarının yaşama geçirilmesi, bu konuyla ilgili e, kamuoyunda bilgilendirme yapılması, için çalışmalarını sürdüren bir dernek. Ee, çocuk haklarının tanıtılması, yaygınlaştırılması konusunda çalışıyor. 2005 yılında Ankara'da kuruldu. Merkezi Ankara'da. Şubeleri henüz yok ama e, farklı illerde üyeleriyle ulusal düzeyde aslında çalışmalarını sürdürüyor. Üye yapısından azıcık bahsedebilir misiniz? Tabii. E, üye yapısı yıllardır farklı alanlarda e, çalışmalarını ...sürdüren ama çocukla ilişkili meslek gruplarından oluşan bir grup. Yani işte mesela hukukçusundan sosyal hizmet uzmanına, çocuk gelişim uzmanından akademisyenine... ...şehir planlamacıdan mimarına kadar çok geniş, karışık bir üye yapısı var. Hani bazen üye yapısından bahsederken nasıl yani niye bu kadar karışık bir grup diye düşünebiliyoruz. Bu aslında hani gündem çocuğun her şeyin çocukla ilişkili olduğu esasından yola çıkarak böyle karışık bir üye yapısı var. Peki, Gündem Çocuk Derneği ne zaman kuruldu? 2005 yılında aslında resmi kuruluş oldu ama öncesinde de dediğim gibi çalışmalarını zaten çocukla ilgili sürdüren üyelerin aslında bir çatı oluşturma ihtiyacı nedeniyle tüzel kişilik kazandı. Yoksa çalışmaları aslında 5-6 yıl öncesine dayanıyor. Yani gönül birliğini çok önceden kurmuştunuz ama... Kesinlikle o yüzden de o, o sinerji çok önemli. Peki üyelerle ha. ilgili bir şey Hı -hı. sorayım. Bütün Türkiye'ye yaygınlaşmaya çalışıyoruz ve çeşitli uzmanlık alanlarından Hı -hı. üyelerimiz var dediniz. Hı -hı. Ama bunlar herhalde daha gönüllü çalışma üzerinden gidiyor bu üyelerin derneğe katkısı değil mi? Yani kendi işleri vesaireleri var büyük ölçüde muhtemelen ama o alanda aynı zamanda dernek içinde çeşitli çalışmalar yapıyorlar öyle mi? Ee, kesinlikle öyle. Derneğin aslında çalışma yöntemi e, genelde e, bilinen, tanıdık bir yöntem değil. E, hak temelli bir çalışma sürdürüyor. Burada demek istediğim aslında hak ihlallerinin ortaya çıkarılması, ihlallerin önlenmesi e, ve e, hak ihlallerinin yapılmaması ile ilgili düzenlemelerin yapılmasına yönelik çalışıyor. Hı hı. Doğrudan e, bu yüzden de e, birebir yürüttüğü e, yardım... Amaçlı çalışmalar yok. Ee, hak temelli çalışmalar sürdürüyor. Aha. Mesela bununla ilgili öncelikle... ...işte bir e, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları var. Çocuk haklarının aslında ne olduğu... E, ...nasıl yaygınlaştırılabileceğine yönelik... ...çocukla ilgili çalışan... E, Kamu olsun, özel olsun, akademik olsun, tüm kurumların birbirinden haberdar olmasını sağlayan ağ çalışmalarına yönelik gayretleri var. Bunun dışında aslında mevcut ihlallerin takibi ortaya çıkarılması ve giderilmesine yönelik izleme ve değerlendirme çalışmaları yürütüyor. Bir de... Özellikle Türkiye'de e, ulusal bir çocuk politikasının oluşturulmasına yönelik bir çalışma sürdürüyor. Buna da paralel olarak da her, her aşamada da çocuğun katılımına yönelik yeni modeller oluşturmaya çalışıyor. Hı hı. E, bu ulusal bir çocuk politikasının... Hı. ...varlığından bahsedebilir miyiz Türkiye'de? Maalesef... ...bahsetmek mümkün değil... ...her kurumun çocuklarla ilgili yürüttüğü... ...çalışmalar var fakat hepsinin... ...birbirinden kopuk olduğunu görüyoruz. Ben bazen bunu bir balık ağına... ...benzetiyorum. O balık ağındaki... ...aralıklar çok geniş yani... ...kurumlar arasındaki uzaklıklar çok geniş olduğu için... ...birçok çocuk o kurumların... ...arasından kayıp gidiyor ve... ...çok olumsuz... ...yaşam koşullarında yaşamını sürdürmeye... ...devam ediyor bütüncül bir ülke çocuk politikası aslında bu sosyal destek sisteminin yani o balık ağına benzettiğim ilişkilerin çok daha sıkı bütüncül ve sorun odaklı olmaması anlamına geliyor. O zaman Gündem Çocuk Derneği'nin Temel amacı biraz o ağı sıkıştırmak muhtemelen aradaki boşlukları ortadan kaldırmak. Kesinlikle de. yani e, çocuk hakları odağında çocuğa sürekli her alanda önem öncelik ve değer verilmesiyle ilgili aslında baskı yapmaya çalışıyoruz. Hı hı. Bununla ilgili isterseniz biraz e, çocuk politikası kampanyasıyla ilgili yaptıklarımızı paylaşmak isterim. Ee, geçen yıl biliyorsunuz bir genel seçim atlattık. Genel seçimlerden önce e, aday olacak partilerin programlarında çocuğa ne kadar yer verdiklerine dair bir değerlendirme yapmaya çalıştık. Hı hı. Sonuç biraz göz yaşartıcıydı. E, maalesef gerçekten hani e, çocuğa bir birey olarak değil, genelde işte eğitim sisteminde işte eğitilen kişi ailenin içerisinde kurunmaya muhtaç. E, ...birey olarak bakılan bir yaklaşım vardı parti programlarında. Bununla ilgili değerlendirmelerimizi bütün parti başkanlarına ulaştırmaya çalıştık. E, adaylık sürecinde olan kişilerle paylaşmaya çalıştık. E, birkaç tane partinin de yeni hazırladıkları programda çocuk haklarına yönelik... E, ...ifadeleri yer verdiklerini görmek sevindirici oldu. Hı hı. Tabii e, tutum ve davranış değişikliği kolay değiş yapılan bir şey değil... Ama bu konuda ısrarlı olmaya devam ediyoruz biz. Evet, evet kesinlikle. Hı -hı. Sonuç almak daha uzun süreç isteyince Hı -hı. daha fazla ısrar etmek Hı -hı. zorunlu oluyor. Peki sizin e, yaklaşımınızda partiler nasıl tepki verdiler? Ya da hani bağımsız olarak seçilmek Hı -hı. isteyenler, milletvekili olma gayretinde Hı -hı. bulunanlar. Bir, e, olumlu tepki alabildiniz mi bu çalışmalar karşısında? Evet. Doğrudan almadık. Sadece daha sonra tekrar parti programlarını incelediğimizde birkaç partinin yer verdiğini gördük. Tabii bu burada iş sadece partiye kalmıyor. Seçmenlere de çok önemli bir rol düşüyor. Ee, bu kampanya sürecinde seçmenlere yönelik de bir vekil seçme sınavı hazırladık. Seçecekleri, <Gülüyor> vekillerin, evet, seçecekleri vekillerin çocuk haklarıyla ilgili e, ne kadar bilgili ne kadar ilişkili olduklarına dair bir değerlendirme yapmalarına yönelik bir sınavdı bu. VSS diye. Yani bu da herhalde e, Öğrencilikten itibaren ki sınav içinden bir heves aldık aslında. Aslında evet hayatımızın çok temel bir parçası bu sınavlar. Kesinlikle. Geçebildin mi peki seçmenler sınavdan? Ee, benim kişisel yorumum geçemediler. Geçemedik peki. Çünkü mesela o sınavda hani çocuk hakları sözleşmesinin ne olduğunu, çocuğun nasıl tanımlanabileceği, neden çocuğun önemli olduğuna yönelik sorular vardı. Fakat o soruları cevaplayan bir süreç yaşayamadık maalesef. Maalesef. Ee, bu seçimlerden sonra başka ne tür çalışmalar yaptınız? Son dönemdeki çalışmalarınız neler? Hı. Somut olarak neler Son dönemde e, aslında yoğunlukla ülke çocuk politikasına ağırlık verdik. Bunun dışında e, en heyecanlı ve en eğlenceli diyeyim ben. E, çocuklarla birlikte e, katılım, yeni katılım e, modellerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara yoğunlaştık. Burada Eksi e 18 Medya Grubu diye bir e, grubun ...oluşması sağlandı. 18 adından da belli aslında. 18 yaşından e, küçük olanların... ...bir araya gelip... ...medya ürünlerinin oluşturulmasına yönelik... ...bir süreçti bu. E, çeşitli kamplarla... ...ki yani hani 5-6 günlük... ...her, her yerden e, kaçıp gidip... E, ...biri tatil dönemindeydi... ...biri de okul zamanında... ...hafta sonunda gerçekleşti birkaçı. Orada e, belgeseller ve gazete... ...üretmelerine yönelik... bir. Hı hı. ...öncelikle bir bilgilendirme çalışmasıydı. Hani nasıl dahil olmak isterler süreci. Sonra fikir onlardan geldiği bir gazete ve belgeseli oluşturabiliriz diye. Birçok medya mensubuyla bir araya getirdik onları. İşte hem yazılı, görsel alanda çalışmalarını sürdüren medya mensuplarıyla bu işlerin nasıl olduğuyla ilgili böyle can kulağıyla dinlediler. Dediler o zaman biz de bir tane yapmaya çalışalım. Eksi 18 gazetesi diye bir ilk sayısını da çıkardığımız Çıkardın. bir gazete oluşturdular. Onu 9 Kasım'da e, Dünya Çocuk Yayıncılığı günde hı hı. ilan ettiler. Şimdi ikinci sayının e, çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu işte herhalde 6-7 aylık e, dönemlerle <gülüyor> çıkacak bir gazete olacak. Bir de herkes, pardon farklı ama eşit, eşit ama farklı diye bir belgesel ürettiler. Bu e, Senaryosundan tutun, çekimlerine kurgusundan birleştirmeye kadar bütün süreçlerini kendilerinin sürdürdüğü, teknik konularda sadece etkinlerden destek aldıkları bir süreçti. Ee, orada da e, birkaç çocuğun hayatından yola çıkarak o senaryo oluşturdular ee, ve bir şekilde çocukların çocuk haklarıyla ilgili bilgilerini görsele taşıdılar. Çok önemli bir süreçti Haklar bence. Haklar üzerine bir belgesel ortaya çıktı yani. Evet. Ama bu muhteşem bir çalışma olmuş gerçekten. Kesinlikle. Biraz önce bahsettiğim peki bu e, medya çalışması aslında medya okuryazarlığı diye bir ders var değil mi artık müfredatımızda? Hı hı, Sen evet. alıyor musun öyle bir ders bilmiyorum ben ama. Yok eski müfredat. Siz ona yetişemediniz <gülüyor> peki. Sizin yaptığınız bundan bir adım ötesi muhtemelen. Hani Hem medyayı izlerken bir bilinç kazandırmak hı hı. çocuklara haklarıyla bağlantılı olarak. Hem de onun ötesinde daha çocuk haklarına uygun ürünler ortaya ürünler çıkarmalarını sağlamak. Çok önemli bir çalışma. Kendileri Bunu... içinde olunca daha iyi anlayacaklar herhalde. Yani hem böyle bir belgesel hazırlıyorlar hem bunun içinde oluyorlar böylelikle daha iyi anlamış olurlar diye düşünüyorum. Kesinlikle. Peki nasıl ulaşabiliyoruz biz bu gazeteye ve belgeselinizi izleme şansımız var mı Hı -hı. mesela? Ee, web sitesinden Hı -hı. ulaşılabilir. Gundamcucuk.org diye ee, işte noktaları yok. Medyadan konu açılmışken belki hani medyada çocukla ilgili yaklaşıma da belki biraz değinebiliriz. Ya yani medyada çocukların kendi ürünlerini oluşturmaları Bambaşka bir şey zaten bu katılım sürecinin sonuna kadar işletiyor. Bir de medyanın çocuğu bir araç olarak görüp kullanmasıyla ilgili uygulamalar da görüyoruz. Bununla ilgili hepimizin işte zaten her gün televizyonda da karşılaştığı işte bir cep telefonu firmasının işte bir çocuğu sevimli maskot bir şekilde kullanıp hı hı. aslında ürünü pazarlamasına yönelik yaptığı reklamlarda buna bir örnek. Evet. Ee, orada sürekli dikkat etmek gereken nokta çocukların bir birey olması, bir araç veya işte onun üzerinden e, çalışmaların yapılmasının e, doğru olmadığına vurgulamak istiyorum şimdi. Evet maalesef son dönemlerde sadece reklamlarda değil bütün dizilerde de çocukların çok fazla... Hani kullanılır olduğunu hı hı. görür durumdayız. Bu giderek artan bir biçimde de gidiyor. Üstelik e, çocukların ve çocuk hakları dolayısıyla insan hakları açısından pek sağlıklı bir durum gibi görünmüyor gerçekten. Kesinlikle. Ya. Bununla ilgili de aslında mesela bir izleme, denetleme etik kurulunun oluşturulması da gerekiyor. Hı hı. Ee, yani o sınırların belirlenmesinde. Ee, mesela yaz, yazılı basında da Çoğu alanda çocukların kimliklerinin çok açık bir şekilde kullanılması onların sonraki yaşamlarını doğrudan etkiliyor. Hı hı. İşte mesela suça yönelme durumlarında veya işte olumsuz bir olayın anlatımında çocuğun kimliğinin açık adresinin neredeyse gittiği okulun evet. yaşadığı çevrenin verilmesi onun doğrudan yaşamını etkiliyor. E, çok teşekkür ederiz bu bilgiler için. Şimdi bir küçük müzik arası verelim. ne dinleyeceğiz. Şimdi ne dinleyeceğiz? Ee, Kate'ten bir şarkı geliyor. Dinliyorum, Dinliyoruz gözlerimizde beraber. To touch. <gülüyor> candles fickle flame hey. to think I held own um. Ee, yeniden buradayız. Ee, Emrah şimdi gündem çocuk derneğinin çocuk haklarının hayata geçirilmesi için çeşitli alanlarda çalıştığını, mücadele ettiğini söyledin. O zaman birazcık çocuk haklarından bahsedelim istersen. Mesela şeyle başlayabilirsin. Hani tarihsel süreç içinde çocuk hakları nasıl bir gelişim Hı -hı. gösterdi? Niye çocuk hakları diye bir haklar bütününe, ayrı düzenlenmiş haklar bütününe ihtiyacımız Hı -hı. oldu? O zaman aslında çok... ...kısa ve net bir tanımla başlamak lazım... ...çocuk hakları insan haklarıdır... ...her çocuğun onurlu, saygın, eşit... ...ve adil bir yaşamasını sağlamak... ...bunu korumak ve güvence altına... ...almak için insan hakları... ...alanının içerisinde... ...oluşmuş ve ondan da bağımsız... ...ayrı bir alan olarak değerlendirilmeyecek... ...çok özel bir alan... ...çocuk haklarının... ...insan hakları bünyesinde özel olarak... ...tanımlanmasının bir nedeni... ...aslında çocukların gelişimlerinin özel bir... ...döneminde olması... Onların kendilerini ilgilendiren görüşlerinin nadiren dikkate alınması ve insan hakları ihlallerine daha açık olmalarından kaynaklanıyor. Mesela burada somut örnekler de verebiliriz. Çocukların oy hakkının neredeyse olmaması, ondan sonra onları ilgilendiren siyasal süreçlere dahil olamamaları, hak arama mekanizmalarını kullanamamaları... Dilekçe gibi işte zaten reşit sayılmıyorlar hı hı. ve bunları da kullanamıyorlar. Bu gibi nedenler dolayısıyla insan hakları bünyesinde özel olarak tanımlandı. Ve kimi hakları çok daha güvence altına alındı. Ama çocuk haklarının da hani çok da kolay bu şekilde tanımlandığı söylenemez. Çok uzun bir süreç geçirdi. Öncelikle hani uluslararası hukukta baktığımızda 1920'li yıllarda savaş döneminde çocuklar için uluslararası yardım örgütünün bu konuyla ilgili çalışmaları başlattığını görüyoruz. Bu örgüt aslında özellikle savaştan etkilenen çocukların acil gereksinimlerini karşılamak için kurulmuş. Ama bu çalışmaların yanı sırasında da çocukların haklarının güvence altına alınmasına yönelik bazı çalışmalar yapmış. Bu çalışmalarda Milletler Cemiyeti'nde ilk defa 1924 yılında Cenevre'ye Bildirgesi olarak tanımlanan çocuk hakları, Cenevre Bildirgesi olarak tanımlanan yazılı bir metne dönüşmüş. Milletler Cemiyeti de bugünkü Birleşmiş Milletler'in ilk oluşumu evet. diyebiliriz değil mi? Evet, zaten daha sonra bu bildirginin daha da geliştirilmesine yönelik Birleşmiş Milletler'in oluşturduğu hı hı. bir bildirge daha var. O da 1959 yılında. Yapılmış. Ee, tabii şöyle bir şey var, bildirgelerin uluslararası hukukta e, çok önemli bir yerleri var. E, tanımladıkları hakların evrenselliğine atıfta bulunuyorlar fakat onu onaylayan, onu şey kabul ettiğini beyan eden devletlere, hükümetlere herhangi bir bağlayıcılıkları, bir yükümlülük getirmiyorlar. Hı hı. Yani Bu... yaparsanız iyi olur diyorlar, pardon lafını kestim Kesinlikle. ama yapmadıkları zaman da bir yaptırım bir ceza iyi Hayır, bir yok yani aslında yok. bir iyi iyi niyet beyanı gibi bir şey hı hı. bildirgelerdi bunun ardından da 1989 yılında Birleşmiş Milletler tarafından çocuk haklarına dair sözleşme oluşturuluyor hı hı. işte aslında bu sözleşme ile yani aslında bu üç belge birbirini izleyen bir süreç ama en son aşaması sözleşme ile çocuk hakların tanımlanması çok daha ciddi ve ayakları yere basan bir duruma geliyor sözleşmenin özellikle hani bildirgeden de farkını söylemek istiyorum burada tekrar onu onaylayan imzalayan taraf devlete yükümlülük getiren bir mekanizma oluşturuyor yani hani bunları yapmazsan bir bağlayıcılığı var ben seni izliyorum gibi bir mekanizmayı da oluşturuyor sözleşme kendi bünyesinde Türkiye 1990'da bu sözleşmeyi onaylıyor. 95 yılında da resmi gazetede yayınlayarak artık ulusal mevzuatın içine sokuyor. Çok önemli bir nokta bu. Mes özellikle de hani anayasamızın bizim bir maddemiz var 90. madde. Uluslararası sözleşmeler, ulusal Mevzuatın üzerindedir Yani hı hı. ulusal mevzuatla yetersizlik olduğu zaman Dönüp uluslararası sözleşmeye bakılır Ve bu da çok ciddi bir adım aslında Türkiye için o sözleşmeyi imzalamış olması Herhangi bir çekince koydu mu Türkiye bu sözleşmeyi imzalarken Evet Üç maddesine çekince koydu 17, 29 ve 30. maddelerine Bu maddeler Lozan Anlaşması ve Anayasayı gerekçe hı hı. göstererek Çekince koydu etnik kökenli, ana dilde eğitimle ilgili maddeler. Hı hı. Yalnız şöyle bir durum var çekinceli maddelerle ilgili olarak taraf devletler sözleşmenin ana ruhuna aykırı bir maddeye çekince koyamazlar. Hı hı. Çekince koymak demek ben şu anda sistemim bunlara uygun değil şu anda bazı engeller var. Onları açtıktan sonra bu çekinceyi kaldırabileceğim gibi bir niyeti vardır aslında çekince koymanın. Hı hı. Yoksa sözleşmede mesela özellikle belirtilir çekincenin ana ruhuna aykırı bir maddeye çekince koyma, koymak mümkün değil. Orada da özellikle bu maddelerde ayrımcılığa yol açan bazı uygulamalara neden oldukları için bu konuyla ilgili kat etmemiz gereken yollar var. Bu arada da çocuk haklarına dair sözleşme dünyada en çok Im, ülke tarafından imzalanmış sözleşmedir bu yüzden e, uluslararası hukukta da çok daha değeri vardır bu uluslararası toplumların çocuğa verdiği değerinde ortaya şey. koyuyor yani en çok uzlaşılan en çok e, ortak dil geliştirilen konu çocuktur e, hı hı. burada da. Türkiye'den bahsetmişken ben yine Türkiye'ye dönmek istiyorum. Hı -hı. Türkiye çocuk hakları beyannamesini ulusal bir bildirge bunu kabul etmiş, imzalamış dedik. Peki uygulaması nasıl? Yani tamam kabul etmiş ama bu durumdaki yani bu e, çocuk hakların konusundaki gelişmeler neler? Ne Hı -hı. durumdayız Türkiye olarak? Hı -hı. Ee, Tekrar şöyle bir bilgi vereyim. Sözleşmede çocuk haklarının yaşama geçirilmesiyle ilgili taraf devlet bir koordinasyon e, kuruluşu. E, ...kurum seçer. Bu bizim ülkemizde... ...Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu... ...olarak belirlendi. Yani çocuk haklarının... ...yaşama geçirilmesinden bu kurum... ...sorumlu, resmi olarak. Ee, ve... ...sözleşmenin... E, ...yaşama geçirilmesinde de koordinasyon... ...kurumunun yapması gereken... E, ...birçok çalışma var. Bunlardan... ...biri e, çocuk haklarının tüm toplumda... ...tanıtılması ve yaygınlaştırılması... E, ...birinci görev. Şimdi tabii hani... Kendi günlük yaşamımıza baktığımızda çocuk hakları sözleşmesinden kimler haberdar dediğimizde uygulamada aslında yaşanan bazı sıkıntılar olduğunu görebiliyoruz. Hı hı. Ee, diğer bir görevi mesela çocuk hakları ile ilgili e, ihlalleri önlemek, ihlalleri önleyecek mekanizmaları kurmak ana görevlerinden biri. Tekrar günlük yaşamımıza baktığımızda gazetelere, televizyonda hep karşılaştığımız çocuk haklarının ihlal edildiği birçok alan var. Hani belki çok kısa bir şekilde hangi haklardan bahsediyoruz? Onlardan bir atıfta bulunarız. Ee, yaşama, gelişme, korunma ve katılım hakları. Hı hı. Çocuk hakları sözleşmesiyle güvence altına alınan haklar bu gruplarda ele alınabiliyor. Ve bunların da yaşama geçirilmesiyle ilgili temel ilkelerimiz var. Birincisi çocuğun e, yüksek yararı diye bir ilke. Bu ilke ilke de bütün bütün çalışmalarda çocuğa öncelik ve önem verilmesi. Şöyle bir örnek vermek istiyorum. Geçen yıl mesela e, Ankara'da çok büyük bir e, su kesintisi yaşandı. E, ve orada da hani belediyenin altyapı çalışmalarını çocuğa öncelik ve değer vermeden planlaması çocukların 3 hafta boyunca çok yazdı ve sıcaktı, hı hı. Ee, sağlıklarını etkiledi, bulaşıcı hastalıklar arttı, dışarıda oyun oynayamaz hale geldiler, arkasından Milli Eğitim Bakanlığı belki okulları e, geç açmaktan bahsetti. Yani hani böyle bir altyapının düzenlenmemesi doğrudan çocuğun yaşama, dışarıda oynama, serbest zamanını verimli bir şekilde geçirme ve eğitim hakkının kısıtlanmasına yol açabiliyordu. Yaşamdan uzak bir şey değil çocuk hakları. Ee, dolayısıyla aslında yapmamız gereken çok şey var Almamız gereken çok yol var galiba hı hı. Gündelik yaşantımızdan en üst düzeydeki Yasalarımıza kadar Maalesef süremiz doldu ee, Çok teşekkür ediyoruz Emrah sana Aslında daha çok uzun bir konu Ama bu programı bunun için yapıyoruz hı hı. zaten Çeşitli vesilelerle tekrar bu konulara döneceğiz ee, Önümüzdeki hafta Tekrar görüşmek üzere diyelim Beren Biz her hafta Perşembe günü 11'de saat 11'de buradayız Ve siz de programımıza bekliyoruz